Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. allah Teala Hazretleri, başlayacağımız bu dersimizde inşallah hayırlı bir şekilde okuyabilmeyi okuduklarımızı anlayıp ve anlatabilmeyi, anladıklarımızı da önce kendi hayatımıza tatbik etmek, daha sonradan da etrafımızdakilere anlatmak suretiyle tatbik ettirebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Malumunuz, kişi bilmediği bir yere gideceği zaman, uzun bir menzile çıkacağı zaman, öncesinden navigasyon veya harita üzerinden gideceği istikamete baksa ve orayı tespit etse bu kişinin yola çıktığında menziline ulaşması daha kolay olur. Zira yolda nerede, önünde neler gelecek, hangi sokakları gelecek veya hangi caddelerden geçecek bunu daha önceden objektif olarak bilmiş olduğundan kaynaklanan. Keza ilmi bir kitap okunurken de ders kitabında okuyacağımız bölümü ileride önümüze ne gelecek veya kitabın hangi bölümündeyiz gibi bunları da bilirsek e, fayda daha güzel olacak. Bu sebeple e, daha önce gerçi bunu defalarca anlatmıştık. E, elimizdeki kitabı tanıtım açısından yani İmam-ı Kuduri'nin bu kitabı nasıl teşekkül etmiş, e, hangi konuları barındırmaktadır. Bunlardan e, gerek ilk dersimizde daha sonraki derslerde de bahsetmiştik. Ama belki bu dersi ilk dinleyen kardeşlerimiz olabilir. Onlara da ifade edebilme adına şöyle diyebiliriz. Elimizdeki bu kitap temelde üç başlıktan müteşekkil. İbadet bahisleri, muamelat bahisleri, bir de cezai okube dediğimiz, devliye yani devlete tahallük eden işte bir takım had cezaları, şer'i cezalar gibi meseleleri barındıran üç başlık. Birinci başlık, ibadet başlığını da genelde ikiye ayırabiliriz. Maksud olan ibadetler, maksuda vesile olan ibadetler. Maksuda vesile olan ibadetler abdest ve gusül. Diğer bir ifadeyle, daha geniş bir ifadeyle taharet yani temizlik. Maksud olan ibadetler ise namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler. Şu anda başlamış olduğumuz bölüm taharet bölümü. Yani maksuda vesile olan ibadetler. Tabii niçin öncelik taharete verilmiş ki e, bunun da nedenlerini bir evvelki dersimizde veya iki önceki dersimizde beyan edilmişti ki bir daha tekrar etmeye gerek yok. Taharet dediğimiz zaman bu tahareti de e, şu şekilde beyan edilmişti, temizliktir ama bu temizlik hakiki ve hükmü temizlik olarak ele alınmış. Çünkü namazın şartlarındandır. Hakiki temizliliği ikinci e, kısma bırakılmış. Birinci kısımda hükmü temizlikte Hades-i ve Hades-i Ekber olmak suretiyle ikiye ayrılmıştı. Yani abdestsizlik bir de cünüplülük. abdestsizliği gidermek, cünüplülüğü gidermek. Ve önce abdestsizlilik meselesini yani abdeseyle aldık. Abdestin farzları nelerdir? Sünnetleri nelerdir? Ee, kitabımızda yer verilmemekle beraber biz yine paylaşmıştık. Abdestin edepleri nelerdir? Bunları bitirmiştik. Bugün nasip olursa okuyacağımız bölüm ise nevâkıdül vudu. Yani abdesti gerektiren durumlar. Hangi durumda kişinin abdesti bozulur? Nasip olursa bunlar üzerinde duracağız. Ve böylece abdest meselesi bitmiş olur. Ve gusül babına geçiş yapacağız. Allah'ımız nasip ederse eğer. Nevâkıdül vudu. Şimdi abdestin her ne kadar maddi temizlik boyutu olsa da Manevi temizlik boyutu asıldır, esastır. Bu sebeple abdesti gerektiren şeylere baktığımızda, manalara baktığımızda bunların bir kısmı hakiki necasetle alakalı, bir kısmı ise hükmü necasetle alakalıdır. Hakikaten e, pis olan bir şeyin vücuttan çıkmasıyla irtibatlandırılmış abdesti bozan birinci durum veyahut da çıkmış gibi mülahaza ederek hükmü bir necasetten bahsedilmiştir. Musannif burada abdesi gerektiren durumları dokuz maddede toplamıştır. Tabi bu maddelere bazı ilavelerde de bulunacağız. Yani burada olmadığı halde daha geniş kaynaklarda var olan e, abdesi gerektiren bazı meseleleri de inşallah aklımıza geldikçe sizlerle paylaşacağız. Ama buraya göre baktığımız zaman bu dokuz maddenin beş tanesinde gerçek manada hakiki olarak vücuttan çıkan bir pislik neticesiyle, vücuttan çıkan bir necaset neticesiyle abdestin bozulduğunu göreceğiz. Geriye kalan dört maddede ise hakikatte vücuttan bir şey çıkmıyor. Ama çıktı gibi mülahaza ediliyor, çıktı gibi değerlendiriliyor ve bu bağlamda abdestin bozulduğuyla hükmediliyor ki ikinci kısım yani son dört tanesini de aslında yine ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi mazinle yani genel haliyle bu halde olan bir kimsenin abdestinin bozulması an meselesidir. O yüzden biz bozuldu kabul ederiz. İkinci kısım olarak zecir, ceza olarak değerlendiriliyor ve ceza olarak bu kimsenin abdestinin bozulduğuna hüküm veriliyor ki yeri geldikçe bunlar üzerine inşallah duracağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Velma'anin naqidatu lil vudu. Abdesti gerektiren manalar, abdesti gerektiren durumlar. Birincisi nedir? Kullu ma haraca minessebile. Ön ve arka yoldan çıkan her bir şey abdesti bozar. Tabi burada ma ifadesinin kullanılması yani ön ve arkadan gelen her bir şey derken ister bu muhtat olsun işte e, idrar gibi veya e, dışkı gibi, meni gibi, mezi gibi, vedi gibi olsun. Veyahut da mutad olmasın. İşte taş gibi, kurt gibi. Veya bu şey necis olsun veya necis olmasın. Genellemede bulunulmuştur. Yani bir kimsenin ön ve arka yolundan ne çıkarsa çıksın, her halükarda bu kimsenin abdesti bozulacaktır. Sadece e, bayanlar için ön yoldan, Erkekler içinde olduğu söyleniyor. Rüzgarın çıkmasının konusunda abdestin bozulmayacağı, zira orada hakiki manada bir rihin olmadığı, bir ihtilaç olduğu, öyle tevehümün olduğundan bahsedilmiştir. Ama bunun haricinde gerek muhtat gerek muhtat olsun, gerek necis veya necis olmasın her halükarda ön ve arkadan çıkan bir şey abdesti bozacaktır. Tabi burada bir konu daha var ki önemli üzerinde durulması mesele. Bir zuhur vardır bir de intikal vardır. Yani necasetin bir gözükmesi vardır. Bir de necasetin bir yerden başka bir yere intikal etmesi vardır. Ön ve arkada çıkacak olan şeyin zuhur etmesi abdestin bozulması için yeterlidir. Yani bir yerden başka bir yere intikal etme şartı yoktur. Ancak biraz sonra okuyacağımız... E, abdesi bozan diğer durumlarda ise yani ön ve arkanın dışından çıkacak olan şeyle abdesin bozulmasında sadece zuhur yeterli olmayacak. Orada ayrıyetten intikalden de bahsedilecektir. Bir yere akmasından da bahsedilecektir. Ama e, ön varkadan ve mutad veya veya gayrimutat gelecek olan bir şeyde mücerred onun zuhur etmesi, orada gözükmesi e, abdesin bozulması için yeterlidir. Hatta bu sebeple pamuk kullanan bir erkeğin e, pamuk kullandığında e, işte e, eğer idrar pamuğun dışına çıkmamışsa yani dışarıdan gözükmüyor ise iç kısımda kalmışsa bu kimsenin abdestin bozulmayacağı çünkü zuhur yoktur ama pamukta gözükecek bir duruma ulaşmışsa bu takdirde bu kişinin abdestinin bozulacağına hükmedilir. Bayanlar için mesele ise böyle değildir. Zira bayanların pamuk koymuş oldukları bölge hariç hükmündedir. Yani dış yıkanması vacip olan veya yıkanması gerekli olan bölge olduğu için orada velev ki pamuğun üst tarafında gözükmese bile yani dış ferce konulan pamuktan bahsediyoruz bu kişinin abdestin bozulacağı ama e, iç ferce konulmuşsa dışarıda zuhur etmedikçe bozulmayacağı ifade edilir. Tabii e, bayanlarla alakalı pamuk meselesinde idrardan bahsediyoruz veyahut da necis olan bir maddenin çıkmasından bahsediyoruz. Yoksa normal mutat olan, e, fıkıh dilinde rutubetül ferş diye ifade edilen vajine salgısından bahsetmiyoruz ki e, bunu İlmahal programında defalarca işlemiştik, detaylı bir şekilde de anlatmıştık ki orada tercih edilen görüşe göre bunun necis olmaması ve abdesti de bozmaması denmişti. Demek ki birincisi ön ve arkadan çıkan mutat veya gayrı mutat olan şeyler mutlak anlamda abdesti bozar. İkincisi vettem, kan, valkay, irin, vassadid, cerahat veya iltihap. Bunlar da keza abdesti bozar. Ancak bu üç tanesi yani kan olsun, irin olsun, cerahat, iltihap olsun bunların abdesti bozması izâ karece minel beden, bedenden çıkacak. Ama çıkması yeterli değil fetecavveze ila Mevdeain ylhakuhuhuk mu tathir Gusülde yıkanması farz olan yıkanması gerekli olan bölgeye ulaşır ise o zaman abdest bozulacaktır. Oysa bir evvelki meselede yani ön ve arkadan çıkan bir şeyin abdesti bozma meselesinde ise intikaldan bahsetmedik. Mücerre zuhur etmesi, mücerre gözükmesi yeterli iken e, bunların haricinde çıkan şeyde bir de intikalden bahsettik. O yüzden e, daha geniş kitaplarda yer verilir. Denir ki ön ve arka yolun dışından vücuttan çıkan bir şeyin abdesti bozabilmesi için üç şart aranır. Birincisi çıkan şeyin necis olması. Buna göre tükürük olsun veyahut da gözyaşı olsun veyahut da işte sümük olsun affedersiniz. Bunlar her ne kadar vücuttan çıksa da bizatihi necis olmadıklarından dolayı abdesti bozar kabul edilmemiştir. İkincisi bu çıkan şeyin sail olmalı. Yani akıcık olması. Tabii bu akıcılık. Bir, bir fiil akıcılık vardır, bir de bir kuvve akıcılık vardır. Burada aranan bir kuvve akıcılıktır. Tabi bir fiille bir kuvveyi nasıl anlatabiliriz? Şöyle misallendirebiliriz. Şu anda ekranları başında dersimizi dinleyen kardeşlerimiz muhtemeldir ki oturuyorlardır. Oysa o kardeşlerimizin birçoğunun koşabilme gücü vardır, yürüyebilme gücü vardır. Ama şu an için oturmaktadırlar. İşte bu kişiler için bir kuvve yürüyebilme, bir kuvve koşma hasletinin olmasına bir kuvve tabiri kullanılmış. Fiili olarak ise şu anda oturmaları ise bir fiildir. Yani bir anda fiziksel olarak yapmış olduğu şey bir fiil ifade edilmekte ama yapabilme potansiyeline sahip olma ise bir kuvve ifadesi kullanılmıştır. Peki bizim burada aramış olduğumuz onun sail olması yani akıcı olması fiilen akar olması mıdır? Hayır akıcı olabilme, mukavemetinde olması, akabilme gücünde olması bir fiil bulunması değil, bir kuvve o özelliğe sahip olmasıdır. Tabii bunu nasıl e, irdeleyebiliriz? E, söz gelimi bir kimsenin yarasında kan zuhur etse, gözükse, kabuk kalktığından dolayı kan olsa ya, ama akmıyor. E, bir bez parçasıyla veyahut da işte bir selpak parçasıyla oru kanı oradan kişi alsa tekrardan yenisi gelse tekrardan alsa tekrar yenisi gelse tekrar alsa burada deniyor ki o aldıkları faraza bir yerde toplansa idi akabilecek bir durumda ulaşır mıydı ulaşmaz mıydı eğer akabilecek bir duruma ulaşır ise bu kişinin abdesti bozulur ama öyle bir duruma ulaşmamışsa yani çok az ise bu takdirde bu kişinin abdesti bozulmayacaktır Demek ki ikinci şart yani ön varkanın dışından gelecek olan bir şeyin abdesti bozması için birinci şart necis olması dedik, ikinci şartta akıcı olması ama akıcılık bir fiil değil bir kuvve. Üçüncü şartta husul e, abdesinde yıkanması gerekli olan mahalle ulaşması. Buna göre kişinin gözünde bir kanama olsa ama dış tarafa çıkmasa, göz içinden tekrardan kaybolup gitse bu kimsenin abdesti bozulmaz. Niye? Çünkü o göz içi yıkanılacak mahalden değildir. Yani yıkanması farz olan bir mahal değildir. Keza işte kişi elini bir yere sıkıştırdı ve orada bir iç kanama oldu. Yani deri altında bir kanama oldu. Dışarıdan bakıldığı zaman bir siyahlılık orada gözüküyor. Bu da aynı şekilde yıkanılması farz olan bir mahalle ulaşmadığından dolayı bu kimse için de abdest bozuldu diyemeyiz. Yani yıkanılması gerekli olan, tabi bunu derken de abdeste yıkanılması değil, gusülde yıkanılması gerekli olan şeklinde anlamamız daha doğru olacak. Aksi takdirde meseleyi yanlış yere seversen. Etmiş oluruz. Demek ki kan, irin, e, cerahat e, bunlar vücudun herhangi bir bölgesinden çıksa ve çıktıktan sonra da yıkanması gerekli olan bir mahalle ulaşsa yani etrafına yayılsa ve yayılanın miktarı da akıcı olabilecek bir konumda ise bu durumda bu kimsenin abdesi bozulacaktır. Tabi burada bir mesele daha var. Bu çıkmak veya çıkartırmak arasında fark var mı? Yani vücuttaki bir kanı veya bir iltihabı kendi kendine çıkmasıyla sıkmak suretiyle çıkartmak e, abdest babında farklılık arz eder mi? Buna göre mesela hacamat olmak veyahut da damar yolundan kan almak ki damara e, işte İğneyi batırıyorlar, oradan kan dışarı çıkıyor ve kan hiçbir yere bulaşmıyor. Böyle bir insanın abdesti bozulur mu, bozulmaz mı? Ee, bazı e, kaynaklarımızda e, özellikle bu konuya vurgu yapılır. Denir ki çıkmaktır, çıkartılmak değil. Dolayısıyla eğer kişinin dahliyle, kendi inisiyatifiyle o e, irini, o necaseti dışarı çıkartıyorsa bu kimsenin abdesti bozulmaz der. Ancak bu görüş e, kabul edilen bir görüş değil. Allâme İbn-i Humam Rahimahullah e, Haşe'sinde Fethül Kadir isimli eserinde bu konuyu ele almış. E, Mergınani'ye özellikle hidayet sahibi El itiraz ederek e, bu konuyu detaylandırmış. Ve netice olarak diyor ki asıl olan necis olan bir şeyin yıkanması gerekli olan mahalle ulaşması değil, onu asıl o mekadından yani bulunduğu yerden dışarı çıkmasıdır. Dolayısıyla bu ister kendi dahiliyle olsun ister kendi kendine olsun yani birinin eylemiyle olsun veya eylemsiz olsun fark etmez. Bu sonuç tahakkuk etti mi bu kimsenin abdesti bozulur. Orada işte huruştu, ihraçtı şeklindeki ayrımlar ceffel kalem söylenmiş ifadelerdir veya vifakidir, itirazi değildir, bir yerlerden sakınmak için değildir. Genel olarak ne olursa olsun vücuttan kan çıkıyorsa, vücuttan necis bir madde çıkıyorsa ve çıkan maddede de bu bahsettiğimiz üç özellilikte bulunduruyor ise bu takdirde bu kimsenin abdesti bozulmuş deniyor ve Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşte budur. Burada peki vücuttan çıkan şeyin necis olmasından bahsettik. Bir de bu çiçek hastalıklarında safi su çıkabiliyor. Yani kişinin elinde egzama vardır veya ayaklarında eczama oluyor. Kaşıdığı zaman bir sulanma oluyor. İltihap değil ama. iltihap kesin abdesti bozar. Safi bir sudur, beyaz bir sudur. Bu suyun abdesti bozup bozmamak konusunda ise Önümüzdeki kitabın şaritlerine baktığımız zaman ki meydani bunlardan bir tanesi bunun bozmayacağını söylüyor ve bu noktada da Yenabi adlı eserden nakilde bulunuyor. Ancak inaye de baktığımız zaman ben orada görmüştüm hatırlıyorum. Alülkari bozacağı görüşün olduğundan bahsediyor. Yani hulasa bu konuda bazı tartışmalar var. Aslında bu tartışmalar safi olan suda iltihabın olup olmaması, onda necasetin içinde barındırıp barındırmamasından kaynaklanması e, kişinin aklına geliyor. Yani e, temizdir diyenlere göre evet abdesti bozmaz ama necistir diyenlere göre ise abdesti bozar. E, böyle bir sıkıntılı, böyle bir müşeveş bir durum söz konusu ise tabii ki dediğinde bölüm bu kişinin de abdest alması elbette güzel olsa gerek deriz. Yine bir insan işte burnuna parmağını ithal ettirdiğinde eğer parmağın ucuna bir kan gelirse bu durumda da o kan burun kemiğine ulaşmışsa ve diğer iki şarta daha ise işte akıcı olması bu durumda da bunun abdesti bozulmuş ama eğer o burun kemiğine ulaşmamış ve ikincisi üçüncüsü de yoksa yani akıcılık bir duruma ulaşmamışsa yine abdestinin bozulmayacağı ile hüküm verilir. Yine de görmüştüm. Kişi bir elmaya ısırsa elmada kırmızılık görse ama dişlerinde veya ağzında akıcı bir kana rastlamasa bu kimsenin de aptesisin bozulmayacağı ile hüküm verileceği ifade edilmiştir. Evet buraya kadar baktığımız zaman küllüma harcemine sebilein dedik ön varkadan çıkan e, muhtat veya gayr muhtat şey aptesi bozar kan irin e, carahat iltihap bunlar bozar dört tane yaptı bir de Valkay, kay Kusmuk. Kusmuk da keza abdesti bozar. Ancak kusmukta aranan bazı özellikler var. Yani mutlak anlamda kusmuk istifra abdesti bozar denmez. Ee, ne zaman abdesti bozar? İzâ mil elfem ağız dolusu olduğunda, ağız dolusu miktara ulaşmadan önce o kusmuk o istifra necis kabul edilmediğinden dolayı abdesti bozucu olarak da değerlendirilmez. Ama az dolusu olduğunda ise necis kabul edilir ve bu sebeple de bu kimsenin abdesti bozulur. Tabi ağız dolusu diyoruz da ağız dolusu ne demek? Bunu nasıl tanımlamamız gerekir? Bu konuda farklı görüşler var. Bazıları diyor ki ağız dolusundan kast edilen kişinin onu ağzında tutamayacak bir çokluğa ulaşması. Yani o derece bir galebe söz konusu olduğu ki istifrada onu artık tutamıyor. Bu hatta ulaştığında ağız dolusu demektir ama zahidi gibiler ise diyor ki yok tutabiliyor ama tutması külfet ile olacak zoraki olacak böyle bir durum olursa bu bir ağız doluluğudur şeklinde ifadeler var Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi ibadet babında ihtiyatla hareket etmek her zaman için güzeldir. Yani zahidi rahimullah'ın dediği üzere hareket etmek e, değil e, yani a, tamamıyla dolduracak şekilde değil de velev ki e, tutsa ama külfetle beraber tutabilecek bir duruma ulaşmışsa bu ağız dolusu olarak kabul edilir ve böyle bir durumda da bu kimsenin abdesti bozulur denir. Tabii bu kusmun e, yiyecek olması veya su olması veya başka bir takım mideden gelen şeyler olması sonucu değiştirmez. Sadece İmam Mehmet Yusuf'un bir konuda itirazı var. O da yani bu ay aykırı bir görüşü var. E, balgam olursa. Yani bu kusmuk balgam olursa ama bu balgam mideden gelen balgamsa ittifaklı abdesti bozar. Ama dimadan gelen bir balgamsa genizden gelen bir balgam ise bunun abdesti bozup bozmama noktasında İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah diyor ki bozmaz ama diğer imamlara göre ise bozulacağı ifade edilmiştir. Yani İmam-ı Ebu Yusuf ceften gelen konusunda farklı bir görüş sergilemiştir burada yine bir mesele daha var ona da temas etmemizi güzel olur şimdi kusmuktan dedik bunun ağız dolusu olmasından bahsettik. kişi peyder pey kusacak olsa peyderper istifra edecek olsa bunların her hepsi tek tek me alınmalıdır yoksa mecmuumu tamamı mu, toplamı me alınmamalıdır bu noktada deniyor ki kişi ''Az az kussa ve bu az kusmaklar faraza toplanacak olsa, az dolusu miktara ulaşırsa abdest bozulur, az dolusu miktarına ulaşmazsa abdest bozulmaz.'' Peki burada toplanma neye göre olacaktır? Bu noktada da yine İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah ile i̇mam Muhammed Rahimullah arasında görüş farklılığı var. İmam-ı Ebu Yusuf ittihadül Meclis diyor. Yani meclis birliği. Aynı mecliste velev ki farklı farklı sebeplerden dahi olsa, kişi az az kusacak olsa ve bunların tamamı toplandığında da ağız dolusuna ulaşıyor ise bu kimsenin abdesti bozulur. Ama farklı mecliste e, bir nebze kusmuş, diğer meclisini değiştirmiş yine kusmuş. E, bunların toplamı velev ki ağız dolusuna ulaşsa bile aynı mecliste ol Olmadıkça abdestinin bozulmayacağı ile hüküm vermiştir İmam-ı Yusuf Rahimullah. İmam Muhammed ise bu noktada ittihadül meclis değil, ittihadü sebep diyor. Yani sebep birliği ki bu da gazeyandır yani midenin kalkmasıdır. E, aynı etkenden dolayı, aynı gerekçeden dolayı kusmoklar toplanır. Ama farklı gerekçelerden dolayı yani farklı e, ne diyelim ona gaseyan diyelim, bulantılardan kaynaklanan bir kusma ise bunların hepsi müstakil değerlendirilir ve bunların tamam bir araya toplanarak ağız dolusuna ulaşıyor veya ulaşmıyor şeklinde bir ayırma gidilmeyeceğinden bahsetmiştir İmam Muhammed Rahimullah. Evet buraya kadar olan bölüme baktığımız zaman Hakikaten ki beş tane madde okuduk, bunların hepsi necistir ve vücuttan hakiki anlamda bir şeyler çıkmıştır ve bu çıkma neticesiyle bu kişinin abdesti bozuldu diyoruz. Şimdiden sonra okuyacağımız e, dört tane daha var. Toplam dokuz tane demiştik. Bunlarda ise hakiki anlamda vücuttan bir şey çıkmıyor. Ancak madinne diye ifade ediliyor fıkıh dilinde. Çıkması yüksekle muhtemeldir. Ve kişinin çıkıp çıkmayacağına dair kat'i bir bilgisi olamaz. Böyle bir durumda da abdestin bozulmasıyla hüküm verilmiştir. Nedir bunlar? Birincisi vannevm, uyku, uyumak. Malumunuz insan uyuduğu zaman bilincini kaybedecektir. Ama tabi uyumanın da belli boyutları vardır. Ee, nasıl uyumak? Muzdacıhan, e, yatacı olduğu halde yani yan tarafına yatmış uzanıyor bu şekilde uyumak. Bu abdesti bozar. Öv müttekiyen veyahut da, e, bir tarafına yaslanıcı olduğu halde e, uyuyan bir kimse. Yani kalçası, kalçalarından bir tarafı üzerine, bir kalçası üzerine yaslanmış ve o şekilde uyuyor. Bunun da abdesti bozulur. ev müsteniden veya bir şeye yaslanıyor. Bir şeye dayanıyor. İla şeyin bir şeye dayanıyor. Ama le faraza o dayanmış olduğu şey alınacak olsa lesakata bu kimse düşer. Yani bu şu demektir, onun düşmesine mani olan şey o dayandığı şeydir. Yoksa kendisi tamamıyla mafsallarını gevşemiş, tamamıyla kendisine bırakmış, sadece dayanmış olduğu şey onu ayakta tutuyor. Örneğin işte yolculuk esnasında otobüs koltuğunda, koltukta uyuyor kişi. Koltuğa yaslanmış ama arkasındaki alınacak olsa yere yatacaktır. Böyle bir durumda olan bir kimsenin de abdesti bozulur deniyor. Bu üçüncü konumda yani e, dayanacağı şeyin alınmasıyla düşer düşmeme meselesi tabii dediğimiz gibi bir fiil değil bir kuvvedir. Yani fiziksel olarak düşmesi şart değildir. E, düşeceği kanaat ediliyor ise bozulur. Ama bunun bozulmaz diyenler de vardır. Yine hatırladığım kadarıyla imdadül Fettah olsa gerek Allahu Alem. E, orada ise Şurun Bilalli bozulmayacağını söylemiş çünkü ast olan... Yani aslında uykunun bizzat kendisi hades değildir. Abdest değil, abdesti bozan bir durum değildir. Abdesti bozan ise uyku esnasında kişi kendine hakim olamaz ve yerlenme ihtimali vardır. Bu ihtimale binaen mazinne deniyor. Yani bu e, olması yüksekle muhtemeldir ve bunu da kendi şuuruyla tutamayacaktır ve makadı da e, tam manasıyla yeri öpmemiş olduğundan dolayı bu kimse abdesti bozulur deniyor. Ama dayanmış olduğu bir şeyle beraber eğer mekadi tam manasıyla yeri öpmüşse istese dahi yerlenemeyecek bir durumda ise. Ki e, şurun Bilali onu ifade ediyor. Yani böyle bir durumda e, maksat, e, makadın tam anlamıyla yere öpmüş olması. Tabi bu zeminin sert veya yumuşak olmasına göre de farklılık arz edebilir. Bu durumda bunun abdestinin bozulmayacağını söylese de İmam-ı Kudri bu görüşü kabul etmemiş. E, kişinin kendisinin ayakta tutabileceği yani uykusunun tamamıyla geçkinlik suretiyle e, şuurunun, yok olması olursa velev ki görüntü itibariyle ayaktaymış gibi gözükse de bunun abdesinin bozulacağına hüküm vermiştir. İbn Humam Rahimullah bu noktada daha da ileri gidiyor. Diyor ki, kişi uyuma esnasında istirha son noktaya ulaşır. Yani artık bütün mafsalları genişler, rahatlar. E, affedersiniz kendisini koyverir. Bu durumda e, tabii ki yiyeceklerin de durumundan dolayı hatta hususan fî zemânnâ'l kesretil ekele ifadesini kullanıyor İbn-i e, Lubab sahibi de bunu almış. E, yemeklerin çok olması, yağlı olması, e, o dafi gücünün de fazlalaşmasına sebebiyet vereceği için kişi de ayıklılık söz konusu olmadıkça bunu tutma imkanı olmaz diyor. Dolayısıyla böyle bir durumda dahi bunun abdestinin bozulacağı aşikardır. Velev ki fil vaki nefs böyle bir yerlenme söz konusu olmasa bile yine ihtiyaç sadedinde bu görüşle hareket etmek tabii ki doğru olsa gerek deriz. Evet altıncısı dedik uyku dedik. Tabii burada başka söylenecek şeyler var. Kişinin mutlak anlamda uyuması abdesti bozmaz Ayakta uyuması, secde halinde uyuması veya rükuda uyuması bu kimsenin abdestini bozmaz. Yine ama fukahadın bazıları bu noktada e, demiş ki eğer bu ayakta yani kıyam hali, rükû hali veya secde halindeki uyuma namaz esnasında ise bozmaz, namaz dışında ise bozar görüşünü söyleyenler olsa da e, zahir rivayenin aşikarından anlaşılan, mutlak ifadesinden anlaşılan e, mutlak olarak kıyam, Rüku veya secde halinde uyumak e, abdesti bozmaz. Tabi secde derken e, biz talebelik yıllarında hatırlıyoruz. Secde şekline varıp o şekilde uyuyabiliyor idik. Bu tamamıyla büzüşmek anlamında değil. Sünnet üzere bir secdede uyumak ki bir kimse o halde uyuduğu zaman tamamıyla gevşemez. Yani hala da o e, yakaza hali onda hakimdir demek. Yedincisi vel galebetü al akli bil iğmâ. Baygınlık suretiyle akli melekkesini yitirmesi. Yani tamamıyla şuurun kaybolması, bayılması ki bu da bir afettir. E, akıl üzerine gelen bir afettir ki bu durumda da keza kişi kendine hakim olamayacağından dolayı yerlenme ihtimali de yine kuvvetle muhtemel olması hasebiyle bunun da abdesti bozulur deniyor. Ama bakın bu iki tanesi yani uyku olsun veyahut da ihma olsun, Yine devamında sekizincisi vel cunun diyecek, delirme olsun. Bunlar hakikatte hades değildir. Yani abdesti bozan bir unsur değildir. Ama bunlarda abdestin bozulması muhtemeldir. O zaman muhtemel olan şey yakın hükmünde verilmiş, kesin hükmü verilmiş. Ve neticede bu hale düşen bir kimsenin abdestinin bozulacağına dair hüküm verilmiştir. Dokuzuncusu nedir? Vel kahkaatu, dokuzuncusu da kahkahadır. Hatırlarsanız e, dersimizin başında dedik abdesti bozanları genelde iki kısma ayırıyoruz. Hakiki anlamda bir necasetin çıkması, hakiki anlamda bir necasetin çıkması değil. Hükmen çıktı kabul edilmesi dedik. Hükmen çıktı kabul edildiğimiz dediğimiz yeri de aslında ikiye ayrılabiliriz. Bunların birincisi işte uyku olsun, ığma olsun yani baygınlık olsun veya delirme olsun bu durumlarda vücuttan bir şeyin çıkması muhtemel olduğu için. Ama kahkaha diye ifade ettiğimiz ki kahkaha yanındaki kişinin işiteceği tarzda kişinin gülmesidir. Dişlerinin gözüküp gözükmemesi şart değildir. Bu manada böyle bir ayırım yoktur. Sevaun bedet esnanuhu evlâ ifadesi kullanılır İster dişleri zuresin ister gözükmesin. Ee, yanındaki kişinin işiteceği tarzda sesli gülme söz konusu ise bu kimsenin de abdesti bozulur deniyor. Ama buradaki abdestin bozulmasında vücuttan bir şey hakiki manada çıkmıyor. Çıkma ihtimali olan bir durumda değil. Peki niçin bozuluyor? Deniyor ki burada bir zecir vardır. Tabii nedir bu zecir? Bundan da bahsedeceğiz. İlk önce ibareyi bitirelim. Vel kahkatu fi kullu salatin zati ruku'un ve secdut. Ruku ve secderli olan Gerek farz namaz olsun, gerek nafile olsun her bir namazda kişinin sesli olarak gülmesi abdestini de bozacaktır. Hattı zatında namazını da bozacaktır. Tabii zat-ı rükû ve sucud ifadesi itirazi bir kayıttır. Yani bir şeylerden sakınma adına söylenmiştir. Çünkü cenaze namazında kişinin bu şekilde gülmesi abdestini bozmaz. Veyahut da tilave secdesi esnasında kişinin bu şekilde gülmesi abdestini bozmaz. Çünkü bu bahsettiklerimiz ruku ve secdeli namazlar değildir. Ee, aslında bu noktada dar Kutnun'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, Medine-i Münevver'de, Mescid-i Nebevi'de namaz kılarlarken e, görme engelli bir zatın namaza gelip önündeki işte çukuru göremeyip düşmesinden kaynaklı cemaatin gülmesi oluyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhissalatu vesselam namazını bitirdikten sonra men dahika minkum falyu'idil wudu'a was-salah buyuruyor. Yani içinizden gülen kim ise bu kimseler hem abdestini hem de namazını iadesin. Bu noktada fukaha tartışıyorlar. Diyorlar ki acaba ha şunda ittifak ediyorlar. Evet. Kahkaha yani yanındaki kişinin duyacağı tarzda namazda gülmek namazı da bozar, abdesti de bozar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu açık ve net bir şekilde ifade etmiş. Ama bu bir zecir midir? Yani bir ceza mıdır? Yoksa gerçekten bu hal bir hades midir? Her ne kadar biz bunun hikmetini anlayamasak da, biz bunun gerekçesini anlayamasak da bu bir hades midir? Abdestsizlik midir? Bu noktada alimler iki ayrı görüşe gitmişlerdir. Dabbusi gibileri, Rahimehumullah, Allah onların hepsine rahmet eylesin, bunun hades olmadığını, İbnü Cem de Rahimullah hatırladığım kadarıyla Bahir'de görmüştüm. O da bu görüşü savunanlardı. Bunun hades olmadığını, belki bir zecir olduğunu ifade ediyor. Yani hakikatte vücuttan bir şey çıkmıyor uyku gibi çıkma ihtimali olan bir durum da değil, sadece bir ceza yani namaz gibi önemli bir ibadette Allah'ın huzurundayken bu şekilde labali davranmaya netice olarak da gidin hem abdestinizi alın hem de namazınızı tekrardan iade edin tarzında bir ceza olduğunu söylüyorken Kadıhan gibileri ise, Allah onlara rahmet eylesin, bunun bir abdesti bozan bir durum olduğu, belki sebebi yani bunun oluşumunda böyle bir olay, bir ceza, bir zecir söz konusu olsa da, o ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam abdestinizi iade edin ifadesini kullanıyorsa, bunun bizatinin hades olduğu görüşüne gitmiştir. Tabi ki bu görüş ayrılığının semeresi nerede zuhur eder? Şurada zuhur eder. Diyelim ki namazda bu haldeyken kişi gülse ve bunun abdesi bozuldu. Burada ittifak var. Ama bu bir hades değil, bir zecir ise e, hades değildir. Yani zecirdir diyenlere göre, Dabbu Siygül'lere, İbn-i gibilerine göre e, bu kimse o abdesiyle Kur'an-ı Kerim'e tutabilir. Cenaze namazı kılabilir. Yani namaz konusunda namaz kılmasına müsaade edilmez ama geri kalan yani abdestsiz yapılması mümkün olmayan diğer şeyleri yapabilir bu görüşe göre. Ama kadıhan gibilerine göre ise bu hades olduğu için adeta e, bevle veya veyahut da işte e, diğer eylemlerle abdestini bozan kişi gibidir değerlendiriliyor ve bunun bu haliyle bir daha abdestsiz yapılamayacak şeyleri yapmasına izin verilmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e tutamaz, cenaze namazı da kılamaz. Bu bağlamda da farklı görüşler olsa da tabii ki yine ihtiyaz adedinde ki Musannif de Rahimullah bunu e, zecir olarak değil de bir hades olarak değerlendirilmiş ve dokuzuncu madde olarak da Kahkahanın yani sesli bir şekilde gülmenin de abdesti bozacağı görüşünü e, abdesti bozanlarının son maddesinde yer vermiştir. Tabi burada sesli ifadesini özellikle kullanıyoruz. Peki e, sesli olmayıp da kendisinin işiteceği tarzdaki gülmeye dıh ifadesi kullanılıyor. Bu abdesti bozar mı? Bunun abdesti bozmayacağı aşikardır. Namazı bozup bozmama noktasında... Ee, İmam Muhammed'e elcüveccani rahimuhumullah, Allah hepsine rahmet eylesin ee, sorusuna İmam Muhammed'in abdesti de bozmayacağı, namazı da bozmayacağı, elcüveccani bu noktada işte bu bir konuşmak değil midir? Sorusuna Evet bu bir konuşmaktır ama bu noktada nas varit olduğu için boz, şey namazı bozmayacağını söylemiştir. Ama müteahhir kaynaklarımıza baktığımız zaman ise bunu bir tekellüm olarak değerlendirerek na namazı bozacağı ama abdesi bozmayacağı şeklinde yer verilmiş. Ve günümüzdeki ilmihal kaynaklarına da bu şekilde geçmiştir. O yüzden bunu genelde üçe ayrılıyorlar. Tebessüm diyorlar, gülmek diyorlar, kahkaha diyorlar. Tebessüm ne abdest ne namaz hiçbir şeyi bozmaz. Gülmek namazı bozar ama abdesti bozmaz. Kahkaha ise hem abdesti bozar hem de namazı bozar deniyor. İlmal kaynaklarına da bu şekilde e, girmiştir. Tabi burada e, yine bu ile alakalı o ki bunun zecir olduğunu söyleyenlere göre mesela kişi e, namazdayken uyusa yani kıyam halindeyken faraza diyelim ki Teravih namazı kılınıyor, hatimle namaz kılınıyor ki Ramazan-ı Şerif'te Ümre'ye gidenler bilir. Ve İmam Efendi de hatim yaptığı için kralatta uzun okuyor. E, kıyamdayken kişi uyusa, dalsa bir anda ve o uyku hali biliyorsunuz abdesti bozmaz. Biraz önce söyledik. Ve o uykusundayken esse yani sesli bir şekilde gülse, görmüş olduğu bir rüyadan dolayı. Bu kimsenin abdesti bozulur mu? El cevap bozulmaz. Çünkü burada bir zecir yoktur deniyor. Zaten Dabbusi gibilerinin burada bir zecirlilikten bahsedip de bunun hades değildir demesindeki gerekçelerinden bir tanesi de budur. Yani uyku halindeki gülmenin abdesti bozmaması gerçek manada kişinin de bir bilincin olmadığından kaynaklanıyor. Yine çocuğun yani mükellef olmayan bir çocuğun gülmesinden dolayı da bu kimsenin de abdesi bozulmayacak. Ama tabii alıştırmazsa dediğinde ona böyle yapmak doğru değildir. Abdestin de bozuldu git abdestini al demek tabii ki bir nevi tertipte yani terbiye noktasında daha uygun olabilir. Evet buraya kadar olan bölümde İmam-ı Kuduri abdesti bozan durumları dokuz maddede özetledi ve bitirdi. Buradan sonra usul babına geçiş yapacak. Ama aslında abdesti bozan durumlar sadece bunlardan ibaret değildir. Yine mübaşere fahişe diye ifade edilen yani eşlerin birbirleriyle ciddi anlamda ilişki içine girmeleri ama tabi fiziksel bir ilişki yok. Çünkü fiziksel bir ilişki olsa yani tenasül uzuvlarının birbirlerine teması olsa e, bunun ileride de okuyacağımız üzere hususü de gerektirecektir. Ama e, mübaşere fahişe yani birbirleriyle oynaşması ve bu noktada da bir akıntı yok ise akıntı varsa da zaten ittifaklı abdest bozulur. Ama akıntı olmadığı halde bu kişinin abdesti bozulur mu bozulmaz mı? Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre abdestin bozulacağıdır. E, zira bu halde genelde bir akıntı illaki olur. Bir mazini yeridir. Yani böyle bir ihtimal e, kuvvetle muhtemeldir. Abdesti bozulur diyor. Ama İmam Muhammed Rahimullah ise fiziksel anlamda vücuttan bir bir şey çıkmamışsa yani bir şey olmamışsa, bir vez mezi gelmemişse abdestin bozulmayacağı görüşünü söylemiştir ee, İmam Muhammed Rahimullah. Yine diğer bir abdesti bozma meselesinde özür sahibi olan bir kimsenin yani mazeretli olan bir kimsenin e, vaktin girmesiyle, a, a, vaktin tercih edilen görüşe göre vaktin çıkması, yanlış söyledim, vaktin çıkmasıyla abdestinin bozulması. Veya özrün nihayete ermesi. E, bu durumda da abdesti bozulur. Yine teğemmüm alan bir kimse yani suyu bulamadığından dolayı veya su var ama kullanacak kudreti yok. Bu kişi teğemmüm almıştır. Ancak teğemmümlü iken suyu bulsa veya suyu kullanabilecek imkana haiz olsa bu kimsenin de teğemmümünün bozulması. Keza ayağını mes giyen bir kimse. Biliyorsunuz meslin belli bir müddeti vardır. Mukim olan kimse için bir gün bir gece, misafir olan kimse için üç gün üç gecedir. İşte bir gün bir gece veyahut üç gün üç gecelik müddet bittiği zamanda da bu kimsenin meslinin hükmü bitmiştir. Her ne kadar abdesti bozulmamış olsa da meslinin hükmü bittiğinden dolayı adeta hades ayağı sirayet etmiştir. Böyle bir durumda olan kimsenin de bu haline namaz kılması caiz olmaz. Eğer abdesti bozucu başka bir eylemde bulunmamışsa sadece ayağını yıkayarak abdestine devam edebilir. Bunu da bu şekilde ifade etmek gerekir. Peki, argo konuşmak, küfretmek yani küfürlü tabirler konuşmak abdesti bozar mı? Bunun da Hz. Ayşe radiyallahu teala anha'dan varit olan bir hadis-i şerifte, e, abdest alsın ifadesi kullanılsa da bu bir günah işlenmiş. Bu günahtan dolayı abdest alma şeklinde Hanefiler bunu yorumladığından dolayı abdesti bozan bir durum değildir. Ama tabii ki böyle bir durumda abdest almanın müstahap olduğunu söylemek aşikardır. Hattı zatında yine kitaplarımızda geçer. Bir kimse Allah muhafaza irtidad etse yani dinden çıksa, ve daha sonradan pişman olup, tövbe istiğfar edip, tekrardan kelime-i şehadet getirerek dine girse ve bu arada da bu abdestini bozacak bir durumda kendisinden sadır olması. Yani bu kişi abdestliydi. Bir olay karşısında yapmaması gereken bir tavır gösterdi ki kıyamet alametlerindendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Kişi evine imanlı girecek, sabah imansız çıkacak. Yani bu derece iman gelecek ve gidecek. İşte günümüzdeki bir takım görsel medya vasıtasıyla, yani bu şekilde hızlı veya da ne bileyim yanında olan bir olaya vereceği tepki, o tepkide vermemesi gerekiyor veya vermesi gerekiyor. Burada hılafını yapması neticesiyle imani bir meselede, itikadi bir meselede iman dairesinden çıkması. Ve çıktıktan sonra pişman olup, Kendine gelip tövbe ederek tekrardan imana girmesi noktasında bu kişinin abdesti bozulur mu? Yine tercih edilen görüşe göre abdest bozulmaz. Çünkü bir hades yoktur. Yani bir abdestsizlik yoktur. Ama tabi burada güzel olan bu kişinin her halükarda abdest almasıdır. Yani meselenin hukuksallılığı açısından abdesti bozulmaz diyoruz. Yoksa böyle bir olay olduğu zaman bu kişiye git abdest al. Hattı zatına dahi yenile demek tabii ki erdemliliktir. Yani netice itibariyle bu gibi durumlarda da abdestin bozulmaması aslında abdestin maksut bir ibadet olmadığının göstergesidir. Ve abdeste niyetin de şart olmadığının göstergesidir. Çünkü abdest... E vesile bir ibadettir. Niyetin kendisinde şart olmadığı bir ibadettir. Böyle olduğundan dolayı da böyle bir halde yani kişinin niyet ehli olmama ihtimali olmaması abdest ibadetini veya da abdestlilik halini ondan soyutlamamıştır şeklinde kitaplarımıza yer verilmiştir diyelim. Saata da baktığımızda da vaktimizi doldurduğumuzu görüyoruz. Feraizül Gus'ta geldik. Daha sonradan Gus'tun sünnetlerini... Bugünlük bu kadarla iktifa edelim. İnşallah önümüzdeki derse de gustun farzlarından başlarız. ve Bu şekilde okuyabildiğimiz kadar inşallah okuruzdur. Rabbim anlamayı nasip eylesin. Hatadan da cümlemizi muhafaza eylesin. Ve en önemlisi Rabbim cümlemize ihlas nasip eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alimin Bir cümle ölmüşlerimizin de ruhları için Allah rızası için İllahi Teala'l-Fatiha.